Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, genç arkadaşlarıyla beraber küresel ısınma ile mücadelede yeterli çaba göstermedikleri gerekçesiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere şikayet eden Greta Thunberg, argümanlarının kabul edilmesi için çağrıda bulundu. Genç aktivist bu ülkelerin iklim krizine karşı tutumları nedeniyle yargılanması gerek. Greta ve 15 arkadaşı söz konusu 5 ülkeyi 30 yıl önce imzaladıkları çocuk hakları sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor. Bu ülkelerin çocukların sağlığını ve refahlarını için yakın ve öngörülebilir risklerden koruyamadıklarını savunuyor. Bu ülkelerin karbon emisyonlarının çevreye vereceği zarardan haberdar oldukları ancak önlemek için hiçbir şey yapmadıkları ayrıca iklim krizine yol açma riskine rağmen fosil yakıt kullanımına teşvik ettikleri ve sera gazı salımını azaltmadıkları belirtiliyor. Yeni bir araştırma, doğalgaz gibi fosil yakıtlarla çalışan ocakların iç mekan hava kalitesini dışarıya göre 2 ila 5 kat daha kirli hale getirdiğini gösteriyor. Bu risklere rağmen iç mekan hava kalitesi için bir standart belirlemede yetersiz kalındı. Salgın nedeniyle insanların iç mekanlarda daha çok vakit geçirmesi ve daha fazla yemek pişirmesiyle bu sorunun artması muhtemel. Rocky Mountain Enstitüsü ve birkaç çevre savunma grubunun gerçekleştirdiği çalışma dış mekanda olsa yasal olmayan seviyelerde hava kirliliğine neden olan fosil yakıtlarla çalışan ocakların binlerce Amerika Dev Birleşik Devletleri vatandaşını etkilediğini ortaya koyuyor. Raporun baş yazarlarından Bradley Seales, Sorun uzun zamandır bilinmesine rağmen çok az dikkat çekti. Her nasılsa evin içinde havalandırılmayan bir yanma cihazının kullanılmasına alıştık dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hanelerin yaklaşık üçte biri pişirmek için bütün ocakların saçtığı parçacıkların yanı sıra azot dioksit ve karbon monoksit salan doğal gaz kullanıyor. Eski ve bakımsız ocaklar havayı daha da fazla kirletiyor. Azot dioksite maruz kalan kısa süre küçük miktarlarda dahi olsa çocuklarda astım riskini arttırıyor. Rapora göre en iyi çözüm yolu elektrikli ocaklara geçmek. Ancak gazlı ocaklarının olduğu haneler camları daha sık açabilir, davlumbaz ve filtreli havalandırma kullanılabilir ve karbon monoksit detektörü taktırılabilir. Türkiye'de de doğal gaz kullanımının çok yaygın olduğu düşünülürse ciddi bir uyarı var burada. Rüzgar Enerjisi şirketleri tarafından yapılan bir açıklamada hükümetlere salgın nedeniyle Ekonominin çökmesine rağmen Düşük karbonlu enerjinin sağlanmasına yönelik Teşvik çabalarını Sürdürme çağrısında bulunuldu Bazı hükümetler iklim eylemine yönelik Baskıların artmasıyla 2050 itibariyle veya daha erken Net sıfır emisyona ulaşma hedefi koydu İşte rüzgar enerji sektörü Bu açıklamayla iklim hedeflerinin Sürdürülmesi gerektiğini söylüyor Açıklamada salgın karbon Emisyonlarında geçici bir düşüşe neden oldu Ancak deneyimler emisyonların tekrar yükseleceğini gösteriyor. İklim kriziyle mücadele için eylemlerin iki katına çıkarılması hayati önem taşıyor dendi. Oxford Üniversitesi'nden akademisyenler ve dünyanın önde gelen ekonomistleri Covid-19 krizi ardından ekonomilerin yeniden inşası kapsamında yapılacak iyileştirme programlarını değerlendiren bir rapor yayınladı. Uluslararası ekip mevcut krizden sürdürülebilirliği gözeterek çıkmanın ekonomi ve iklim üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Anket çalışmasının sonuçlarından ve 2008 mali krizinden elde edilen öğretilerden yararlanan ekonomistler, çevre açısından sürdürülebilir projelerin daha fazla istihdam yarattığı sonucuna ulaştı. Bu projeler geleneksel mali teşviklere kıyasla harcanan dolar başına hem daha yüksek kısa vadede getiri sağlıyor hem de uzun vadede tasarruf sağlıyor. Imperial College London Üniversitesi bünyesinde yer alan Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Ajay Gambhir şu ifadeleri kullandı. Yaşadığımız salgın nedeniyle hayat tarzımızda istemeden yaptığımız evden çalışma ve seyahat sınırlandırmaları gibi değişimler bize daha sessiz, daha temiz sokaklar ve daha az stresli şekilde işe gitme seçeneklerini deneyimleme imkanı sağladı. Bu değişiklikleri geniş bant internet ve elektrikli araçların yanı sıra düşük karbonlu ve enerji tasarruflu evlere yapılan hızlı yatırımlarla desteklemek ekonomik olduğu kadar çevresel açıdan da mantıklı dedi. Potansiyel COVID-19 ekonomik iyileştirme programlarını değerlendiren çalışma ekonomi ve iklim hedeflerinin bir arada yürütülmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu mekanizmaların yönü büyük ölçüde küresel ısınmanın en olumsuz etkilerinden kaçınmanın mümkün olup olmadığını belirleyecek. Uluslararası uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada temiz enerji altyapısı gibi yeşil teşvik mekanizmalarının gösterdiği ekonomik performans, yarattığı büyüme etkisi ve istihdam önerileri yer alıyor. Araştırmanın sonuçları uzun vadeli ve iklim dostu teşvik politikalarının yalnızca küresel ısınmayı yavaşlatmakla kalmayıp ...aynı zamanda ekonomik açıdan da olumlu etkisinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Az önce Erastan Sağlam'ın yaptığı gibi ben de açıklamayı devam ettireyim. Açık Radyo 25 yıldır dinleyicilerinin desteğiyle yaşıyor. Bu yıl programcıların, çalışanların ve dinleyicilerin buluştuğu dinleyici destek projesi... ...ne yazık ki salgın koşulları nedeniyle canlı bir şenlik olarak gerçekleştiremedi. Ancak desteğimizi vermenin başka bir yolu var... Açıkradio.com.tr acikradyo.com.tr adresine girip program destekçisi olun yazısına tıklıyoruz ve açıklamaları izleyerek desteğimizi yapıyoruz. Böylece bağımsız radyoculuğu desteklemiş olmanın gönül ferahlığıyla açık radyo dinlemeye devam ediyoruz. Yarın yine buluşmak üzere esen kalın. Gezegenin geleceği.